dini kaynakları okuma ve değerlendirmede kırılma noktası olarak heva ve hevese dayalı olmakla ne kastedilmektedir? Salim duygu ve düşünceyi heva ve heves mahsuru olan değerlendirmelerden ayırt etmede temel kriterler neler? İnsan Allah'ın kulu iken, Allah'a kulluğu istenirken, heva ve hevese uyarak heva ve hevesin kulu olur. Hevayı gudadan tefrik etmenin iki yolu var. Yollardan bir tanesi zahir yol diyelim. Öyle bir taksim yapılmıştı, o taksime göre söylemiyorum. Fakat öyle bir taksim zaruri gibi. Diğeri de onu belirlemede biraz zorlanırız. Çünkü o vicdani bir mesele. Şimdi ne hevadır, ne hüdadır, ne hevestir, ne dindir, hidayettir. Usulü dine bakınca bunları insan anlayabilir. Mesela dini i İslam sahibi şeriat tarafından hangi esaslara neye göre vaz onların o şekilde kabul edilmesi hüdadır. Ve böyle bir insan hedgi nebide yürüyor demektir. İbn-i Kayyumul Cevziye'nin mülazasına bağlı dedim. Çünkü onun heddiği var. Usulü din bilinmezse, fıkhı metodolojisi bilinmezse, temel kaideler ve disiplinler bilinmezse, İnsanlar kendilerine göre bir kısım kurallar vazederler, o kurallara göre hareket ederler, din dışı olur. Heva ve heveslerine göre olur. Bu ister aklı olur, ister müsbet ilimlerin, pozitif ilimlerin bir gereği olarak öyle uygulanır. İsterse yeniliğin icabı olur. Yenilenmenin gereği gibi gösterilir. şey yenileme mülazası filan, güdülürken aynı zamanda orada hevaya ve hevese uymuş olur. Din, dinin temel kaideleri, temel disiplinleri bilinmiyorsa. Bu öyle hassas, öyle ince bir husus ki, yani burada niyetinizi diyelim cennete bile bağlasanız siz bir yönüyle heva ve hevesinize uymuş sayılırsınız. Cehennemden sakınmaya bağlasanız heva ve hevesinize uymuş sayılırsınız normal, mutat, ibadetlerinizi yapıyorsunuz hiç kusur etmeden. İbadetlerinizin dışında ibadetlerinize bazen iktiran edebilir. Bunun yanında Cenab-ı bir şeyler talep edebilirsiniz. Talep etmek de lazımdır. Bir sahabe anlayışıyla ki peygamber anlayışından farklı değildir o. Ayakkabısının bağını bile itirse Allah'tan istiyor onu. Onu bile Allah'tan isterim diyor. Şimdi o mesele başkadır. Fakat Allah'ın hoşnutluğundan başka, rızasından başka, ibadetü i herhangi bir şeye bina edilmesi meselesi bu, hevadır, hevestir. Orada çizgiden dışarıya çıkma vardır. Bina edilmez katiyen. Yani. Allah emrettiği için yapılır. bu Allah'ın hoşnutluğu kazanılsın diye yapılır. Ancak o mevzuda seçeceğiniz işler, tercih edeceğiniz işler, Cenab-ı Hakk'ın rızasına götürücü yolların elverişli olması itibariyledir. Çok defa kullandığımız bir terminoloji çerçevesi içinde ifade edelim. Bazen bir rampadan yürürsünüz, bazen bir rıhtımdan, bazen bir alandan yürürsünüz. Bu biraz sizin hulusunuzu aksettiren bir husustur. Biraz da seçtiğiniz yolun süratlendirmesiyle alakalı bir ifade tarzıdır, bir üsluptur. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğuna giden yollar içinde en kestirme, en dikey yol diyelim, zat-ı üluiyeti aleme tanıtma yoludur. Muhabbete giden yol doğudur. odur. Muhabbet eğer enbiya izamın seyri sülük veya görüngelerinde sirve zirve bir mazhariyetsa ki Efendimizin masaliyetidir. onda haliliyet bir nüve halinde mündemiştir. Bir incelik var burada Büyükler üzerinde duruyorlar. Fakat Habibiyet onun tafsil inkişaf etmiş halidir. O bir zirvedir. Habibullah ile ibadiyü hubbikumullah. Allah'ı kullarına sevdirin, Allah da sizi sevsin. Habib olmak, Habibullah olmak istiyorsanız, Mahbubullah olmak istiyorsanız, Habibullah deyince o bir yönüyle seven manasına fail sırası, aynı zamanda mehbur manasına da gelir. Allah tarafından sevilen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için söz konusu olunca iki manada Murat'tır. Çünkü o hem Allah'ı sevendir hem de Allah tarafından sevilen bir insandır. Bu açıdan Allah'ı sevdirme insanlara sevdirme meselesi o dikey yolu yolcularının yaptığı bir iş oluyor. İşte onu tercih edebilirsiniz. Allah'ı sevdirme bir yönüyle tanıtmadan geçer yani. Onu bildirmeden geçer. Sonra marifetten geçer Allah hakkında marifet tamme sahibi ise bir insan Allah'ı sever. Allah'ı bilmiyorsa, Allah'ı bilmesi gerektiği gibi bilmiyorsa marifet denir. Başka şeylerden marifet tabiri kullanılmaz. Bu insan iç sisteminin mekanizmasının, vicdan mekanizmasının bilgisi demektir. Tabiri diğerle, hamdi yazdırın bir yaklaşımıyla esas bilginin tabiata mar olması demektir. Onun için yer yer vicdan kültürü dediğimizde oluyor o meseleye. Üstad hazretleri de meseleyi tertibe korken imanı billah, marifetullah, muhabbetullah diyor. Demek ki imandan yol marifete varıyor, marifetten de yol muhabbete gidiyor. Siz Allah'ı tanıtma yolunu seçersiniz, tanırsınız ve tanıttırırsınız. Allah'ı bilmek ve bildirmek, tam marifete ermek ve alemin marifete ulaştırmaya çalışmak. Çünkü muhabbete giden yol oradan geçiyor. Şimdi bunu tercih edebilirsiniz diyelim ki bir nurlar yolu, bir zat-ı ülûhiyetin esrarı yolunu insanlara tanıtma. Esrarı ülûhiyeti bildikçe daha bir açılırlar. Bir esrarı rububiyeti bilme yolu denebilir. Yani bunlar ekol hep. Esrarı rububiyeti bildikçe insan hakikaten alıp verdiği solukların dahi onun eliyle olduğunu görür açıdan açı. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğuna taşınan yollardır. Bunlardan birisini seçer, hoşnutluğa yürürsünüz. Ve bunlar tabi derece derecedir yani. Zannediyorum bunların içinde belki en güçlüsü ilahi Kelmetullah diyoruz. Zat-ı o yüce olan adını size düşen yanı itibariyle onun o yüce konumunu kabul etme ve ettirme demektir. Ilahi Kelmetullah sözünden bile rahatsızlık duyuyorum vicdanen bazen. Yani biz kim onu ilah etmek kim? Zaten âli olan şeyin ilahı bize mi düşer? Fakat bize düşen yanı itibariyle esas, kendi ufkumuz açısından, nasıl zihnimize takılan böyle çerçöpü çöpü süpürmek suretiyle onun gerçek marifetine ulaşmaya çalışıyoruz ve ile vazifeyi görüyor. Aynen öyle de. Bu ilah yolunda bulunma meselesi, âlinin âli olduğunu ilah etme. Yani Allahu Ekber demeye. Büyük Allah'tır, ondan başka büyük yoktur Deme gibi bir şey Şimdi bunlardan birisini seçebilirsiniz Bu sizi Dolayısıyla hakiki imana Götürür, hakiki marifete Bulaştırır. Bunlar esas süda Yani bunlar bilinmesi lazım ya yani Kulluk nasıl yapılır Şimdi bunun aksine başka Bir şeye bağlarsanız yani mesela Dilseniz ki Allah'ım namaz kıldım Ben baksana namaz kıldım burada Böyle içinden geçti bana bir olan evlat filan ver yani böyle bir karşılık bekliyor gibi bedel bekliyor gibi hatta kendi içindeki hesaplarınla bazı meseleler ona bağlama her şeyi Allah'tan isteme başkadır fakat ibadetü taatını, istediği bazı şeyler onlara bina etme başkadır yani ben onun için sana yapıyorum gibi bir mülazaya girme şimdi Allah yolunda olduğu halde bu heva ve hevesin kuludur Allah'ın kulu değil Allah a kul olamamış Hatta bu mevzuyu daha ileriye götürenler Böyle cennet arzusuyla Allah'a kulluk yapma meselesini mahsurlu görmüş Buna cennetin kulu demişler Cennetin boynu tasmalı kölesi Allah'la münasebeti yok Cehennem endişesiyle Allah'a kulluk yapan kimseler Bu da cehennemin kulu Allah'la münasebeti yok demişler Şimdi Üstad Hazretleri zevki ruhaniye kapı aralıyor. İmanü billah, marifetullah, muhabbetullah ve zevki ruhani diyor. Bizim anladığımız manada bir zevki ruhani ise şayet, ibadetin sonucu, bu talepsiz gelmesine mahsur yoktur. Fakat siz ibadetü taatta, ibadet-i, tahta, ibadeti zevki ruhaniye ulaşmaya bağlarsanız şayet, yine heva ve hevese uymuş sayılabilirsiniz. Endişe duymak lazım. Hiç kimse Allah karşısında alacaklı değildir. Ömür Ömürbillah başını secdeden kaldırmasa yine alacaklı değildir. Hep inlese dursa alacaklı değildir. Biz alacağımızı almışız. Üstadın enfes ibadesiyle ubudiyet netice-i nimeti sabukadır, Mukaddime-i nimeti layika değildir. Ve sonunda biz mükafatımızı almışız diyor. Bize verdiği şeyler herhangi biri için El, ayak, göz, kulak, dil, dudak bunların. Bir dudağınız olmasa konuşmanızı yine yapabilirsiniz. Herhangi biriniz dudağınız olmadığı zaman, imkanınızda varsa şayet, böyle bir dudak, dudak ısmarlasanız ve bu dudağı size bir milyar dolara verseler alır mısınız, almaz mısınız? Bir göz buysa, bir göz için, bir dudak için, bir dil için, bir el için, bir ayak için şayet milyarlarca dolar diyoruz yani tonlarla altın varsa verebiliyorsanız şayet bunların hepsi verilmiş size. Ve siz bunların şükrünü eda etmeye çalışıyorsunuz. Mümkün değil eda etmeniz. Daha sonra vereceği şeylere gelince verecekse verir o. isteriz onun fazlından isteriz. Bu tamamen Cenab-ı Hakk'ın İlla en yeteğammeden yallahu bir rahmetin ve fadlin Efendimiz'in ifadesiyle Cenab-ı Hak rahmetiyle, fazlıyla sarar, sarmalar, siyanet buyurursa biz öyle cennete gireriz diyor. Demek ki o tamamen fazli bir şey oluyor. Efendimiz ona fazli deyince yani Allah'ın yaşa. Allah'ın fazlıdır onu dilediğine verir. Meseleler bu ölçüde böyle incelikle ele alınıyorsa şayet bence kulluğumuz hiçbir şeye dayandırılmaması lazım. Allah'a bağlanması lazım sadece. Zevki ruhaniye bile bağlanmaması lazım. Cennete bağlanmaması Cehennemden tevakiye bağlanmaması lazım. Allah demeli oturmalı, Allah demeli kalkmalı, Allah demeli yatmalı. Ve biz hep böyle Allah deyip iftar etmeli, Allah deyip imsak etmeli, Allah deyip oturmalı, Allah deyip kalkmalı. Heva ve hevesten uzak durmalıyız. Yani İslam temel prensipleri, metodolojisi çok iyi bilenirse, İnsan onlara göre irade olarak ayarlaması lazım kendisini diyecek ki burada hayır Allah Allah olduğu için mabudu mutlaktır ona kulluk yapılır ben onun kuluyum işte benim kul olmam senin de mabud olmam benim senin karşında daima el pençe divandurmamı gerektiriyor başka sebebe gerek yok bu irade yani yapılacak şeyler bunun dışında diğer şıkka gelince burada kesirme açık net bir şey söylemek çok zordur. İnsanın vicdanıyla alakalı bir şeydir. Yani siz bakarsınız ki hakikaten temel disiplinler açısından bu Allah'a kulluk yaparken hiçbir şeyi karıştırmıyor gibi görüyorsunuz. Fakat içinde bin türlü arzu dönüp duruyordur yani. El kaldırışında ayrı mülazalara giriyordur. El bağlayışında ayrı mülazalara giriyordur. Sürekli böyle Allah dediği halde dünya diyordur yani. Kalb hep dünya diyordur. Kalbi hep kendi rahatını diyordur. Hep kendi makamını, mansıbını diyordur. Hep kendi huzurunu düşlüyordur. Bu açıdan yani o mevzuda biri hakkında böyle katı bir şey söylemek epey zordur. O tamamen vicdan hakemliğine kalmış bir şeydir. O yani kendi kendiyle yüzleşecek, vicdanla diyecek hakikaten bu mevzuda ne kadar samimisin. Sen ne kadar heva ve heves insanısın, ne kadar hüda insanısın. O ayrımı kendisi yapacak. Hüda insanı mı? Heva insanı mı? أَرَئِيْتَ مِنِ اتَّخَذَ ilahehu hevahu fa اللّٰهُ diyor yani. Görmedim mi onu? Hevasını ilah edendi. Allah da onu sapıklığa sardırdı. Saldı sapıklığa. Sapıttı gitti diyor yani. Bu açıdan o da çok hassas bir konu. Yani çok sureti aktan görünen şeyler var ki arkalarında onların ciddi bir nifak gizlidir samimi değildir o kimseler. Bir kısım hesapları vardır. Yaptıkları bütün güzellikler hep o hesaplara bağlı götürüyorlardır. Hesap insanıdır onlar hep. Dolayısıyla farkına varmadan burada belli hesaplara bağlı iş yapayım derken görülmemiş bir sürü hesapla öbür alemde yüz yüze gelirler. Bir sürü hesapla karşılaşırlar. Hafizan Allah. Yaptığı şeylerin hesabı sorulur yani namaz ayrı bir hesap konusu olur, oruç ayrı bir hesap konusu olur, el açıp dua etme ayrı bir hesap konusu olur alemin içinde dua ederken gerilme ayrı bir hesap konusu olur bakın bunların hepsi güzel şeyler gibi görünüyor yani sesini yükseltme ayrı bir hesap konusu olur, iradi olarak namazın içinde Allah'ı ifade edeceğine bazen kendini ifade etme gibi hislerini ifade etme gibi tavırlar ayrı bir hesap konusu olur sorarlar insana hakikaten sen böyle Allahu Ekber dedin sesini duyurdun sen farkında mıydın değil miydin onun İradenle onu önleyemez miydin ben farkında değildim geç derler öyleyse eğer geç derler yoksa iradi şey varsa işin içinde bir parça iradelik varsa kasten yaptınsa sen orada kendini ifade ettin demektir İçini dökmen de öyledir gözyaşın da öyledir onların içine iradelik katıldığında onlar mahs nurken aynı levsiyat olur. O hesabın altından insan kalkamaz. Ve en tehlikelisi de odur. Ve bu aynı zamanda şeytanın insanı sağdan vurması demektir. Yaptığı güzel şeyleri kirletmek suretiyle ömür boyu çalışır durursunuz. Az gidersiniz, düz gidersiniz. Hikaye başlangında söylendiği gibi dere tepe düz gidersiniz döner geriye bakarsınız bir çuvalz boyu yol alamamışsınız. Çünkü hüda değil yaptığınız şeylerde heva esas alınmış. Kur'an-ı Kerim'de bu hususu teyid eden çok ayet olduğu gibi sünnet-i sayede de bu mevzuda çok sahih rivayetler görmek mümkündür. Bir doğrudan doğruya heva ve hevesini ilah edenir o insan. O mutlak zikir kemaline masruftur. Kim tamamen hevesini hevasını ilah edilmiş, bohemce yaşıyor, cismaniyet <gülüyor> ve beden hayatını yaşıyor tamamen, kalbi ve ruhi hayattan hiç haber yok. İlk filan da, ilk defa o Murat'tır burada. Sonra derecesine göre, heva ve hevesine şöyle böyle, bir hisse ayıran herkes o kategoriye girebilir. O açıdan biz Allah'la münasebetimizin seviyesini de pek bilemiyoruz. Tevekka etmemiz lazım. Sürekli heva ve hevesimizi kontrol ederek neme lazım demeli her şeyde mutlaka kalibre yapıyor da esas sesi buluyor gibi kalibre yapmalı tam bulmalıyız onu tam onunla aramızdaki bütün engelleri aşmalıyız şerareleri kesmeliyiz ondan gelenlere açık durmalıyız ve sadece tevcih edeceğimiz şeyleri de ona tevcih etmeliyiz aynı frekanslı olmalıyız yani ve ona başka şey karıştırmamalıyız bununla şunu kastediyorum bazen Sıradan bir insan yani Hz. Musa'nın çobanı gibi bir insan Allah'ım haşe vekâlla başın üşüyordu senin bir takke mi versem sana ayakkabın versem. Bu seviyedeki bir insan bazı şeyleri mazul görülebilir. Fakat marifet ufkun belli ölçüde seni inkişaf ettirmişsen mesela Allah'ın hazır ve nazır olduğunu sadece söylemek değil, nazarı değil. Yani aynı zamanda vicdanınla da onu kabullenmişsen şayet. Hele hususiyle bazı ahvalde ileri giderken, geriye gelirken böyle Rabbimin yanındayım ayıp ben. Açılırken bir yerde, saçılırken kulaklarına kadar kızaracak kadar eğer bir konumun varsa, Rabbin karşısında öyle duruyorsa, bence onun hakkını vermen lazım. Şimdi hak ister yani. Konum hak ister. Sen sıradan kapının önündeki adam gibi muamele görmezsin. Neden? Deniyor yani. Ehli ihlasa gelince onlar tehlikeyle burun burunadır diyor. Neden diyor bu ihlas kulesinin başından düşerseniz derin bir çukura düşmek ihtimali var. Düz zemine değil. Daha derin çukura. Ne kadar siz Allah'la münasebetiniz açısından yüksekte duruyorsanız şayet sukut ettiğiniz zaman o kadar derin bir çukura düşmek ihtimali vardır. Ben Amib ibnü düz insan seviyesine düşmemiş. Firavunların seviyesine düşmüştür. Onun için ölelerine belki kel en'ami bel atal diyor yani. Yine Furkan sure cellesinde o ayette bu da. Kel en'ami bel atal. Hayvan gibi belki hayvandan da daha aşağıdır. Akif'in ifadesiyle hayvan fıtratın hüdürtlerinin dışına çıkmaz. İnsana gelince hürri mutlaktır. İradesinin hakkını vermesi lazım. Mesela diyelim ben diyorum ki işte gitsem böyle bir yerde bir sohbet etsem bu insanlar da istiyorlar biraz. Konuştan vazgeçmasyahta bulunsa. İtimat böyle en tehlikeli şey de olur yani. Kendini nefye bağlayarak bir şey. Hatta böyle maşallah inşallah bağlayarak daha tehlikeli onlar. Çünkü bunlarda da ambalaj aldatması oluyor. İnşallah deyince herkes güveniyor, itimat ediyor. Maşallah hakikaten. Böyle nedense yani. Mesela ben esas konuştuğum şeylerde bir kıymet harbiye çok görmüyorum ama fakat böyle bakıyorsun bazen konuşunca insanlar da dinleyebiliyorlar burada. Şimdi öyle tehlikeli bir şey ki bu. Yani siz hiç farkına varmadan şeytani bir yola giriyorsunuz. İnsana tesir ediyor falan gibi görüyorsunuz. Kendinizi müessiz gibi görüyorsunuz. Yalan beyanda bulunuyorsunuz. Siz esasen gönüller coşsun, şahlansın ve din Gürül gürül ifade edilsin, ilan edersin. Bıla o değil esasen. Sen kendini ifade etme hastasısın. Alem konuşuyor, ben niye konuşmayayım? Alem davet ediliyor, ben niye edilmeyeyim Alem çağırıyor, ben niye çağırmayayım? Bunun için oturuyor, kalkıyor ve sana aralanacak bir kapı aralığından dıştan çağrı bekliyorsun, davet bekliyorsun. Bakın gidip konuşma mahsursuz zahiren. Sohbet etme mahsursuz. hakat anlatma mahsursuz bir himmet programında konuşma ter dökme, utanma, icap duyma, bunlar güzel şeyler fakat bütün bunların içinde onda bir bir insanın ben de varım burada benim de bir sesim soluğum var benim de bir katkım var mülazasını taşıyorsanız çevrenizi aldatıyorsunuz orada siz hevaya biniyorsunuz, hüdayı terk ediyorsunuz, hilafi vaki beyanda bulunuyorsunuz içinizde olandan farklı görünüyorsunuz. Siz bununla başkalarını aldatabilirsiniz. Fakat allamın kuyum olan Allah size şah damarından yakın ve bunu biliyor. Yazdığın kitapta biliyor. Ettiğin nasihatta biliyor. Kaleme aldığın makalede biliyor. Döktürdüğün Risaleciklerde biliyor. Çevirdiğin işlerde biliyor. Becerilerinde biliyor. Sen mi varsın o işin içinde yoksa Allah mı var? Biliyor. Bu bakımdan bunların hepsinde insan derinden düşünürse bir heva ve hüda meselesi vardır. İnsan çok hassas hareket etmeli. Hep arz ediyorum. Nefsimiz işin içine karıştığı anda elimizden geliyorsa bırakalım onu. Bir başkası yapsın. Şimdi bunca zaman millete nasihat edilen, halkın içinde mümin görünen insan bu ölçüde heva ile hüdayı tefrik edemiyorsa hala içiyle problemleri varsa Hala kendini ifade ederken herkesi kör alemi sersem sanıyorsa yapacağın ifadesiyle bu düpedüz Allah'a karşı yalan söylüyor. Hevaya biniyor. Hüdaya binmiş gibi görünüyor. Merkubunu köyelan göstermeye çalışıyor. Vallahi yalan. Billahi yalan. Vallahi yalan. Nefret kendini. Falanlar yapsın. Daha iyi. Bu valiliği falan yapsın. Benim hakkım değil. Kaymakamlığı falan yapsın. Hakimliği. Senin gibi müstakim düşünen birisi. Şu büyük işi falan çevirsin. Şu işi falan çevirsin. Şu daha önemli, benden daha daha iyi anlar bunu. Kalbi daha temiz, daha saf. Kendini nefi. Bir kardeşinize söyletmek hoşunuza gitsin diyor. Ne demek o? Ne manaya geliyor? Evet. Ben de heva ve hüda derken hevai nefsime uyarak söz esnasında pek çok günah işlemiş olabilirim. Leyla hanım hava'yı nefsime uyup pek çok günah ettim. Hüzura kangı yüzle varayım ya Resulallah diyor. Allah'ın sohbetlerinde çok kullanırdı merhum. Allah bizi insan eyleye derdi. Herkes de der ki nasıl olsa Allah insan yaratmış. Oysa ki şekli insanlık başkadır. Yunus'un tabiriyle manide başkadır. Allah bizi insan eyleye. Ama bütün bunları başkalarının sorgulama vesilesi de yapmamak lazım sen hevai nefsine uydun, pek çok günah ettin, huzur-i kibriyaya varacak yüzünde yok, belirleyerek belli bir şahsa, bu türlü bir sorgulama, tevcihi yönlendirilmesi, caiz değil. Biz sapanımızı kendi tarlamızda gezdiririz. Orada ihya edilecek yerler var. Oraya sahip olmamızla, o duruyorken elin alemin tarlasında ne işimiz var sabahın gezdiriyoruz. Teskiyeyi nefs suretiyle teskiyeyi nefsetmek etmek diyor. Nefsi emmare mekkardır, gaddardır, aldatır. Nebi diyor nefsi emmareye itimat edilmeyeceğini ilan ediyor. İnnen nefse emmare tüm bir su. Allahümme ba'id beynena ve beynel khataya vel hava kema ba'adda beynel meşri vel mağrib Allahümme naqkina minel khataya vel hava kema yunakka thawbul ebyadu binel ve usilna ve seljü vel barat Rabbana ve zürriyatina kurre ta'ayin ve aj'alna lil imama ve ve